Allah'a Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi elhamdülillah, çekmemiş. ve asla ve çekmemiş. ve asla billahi min şururi enfusina ve min Allah'a amalina men çekmemiş. Allah'a asla keder çekmemiş. Allah'a asla keder çekmemiş. Allah'a asla keder çekmemiş. la asla ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه ان الله ماله الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم بِسْمِ الله Sadakallahu'l-Azim. Zariyat Suresi 56. ayette Cenab-ı Hak Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Yaratılış gayemiz Allah'a kulluk yapmak. O'nun emirlerine tabi olup yasaklarından kaçmak. Dünyada böylece huzurlu bir şekilde yaşayıp ahirette de Rabbimizin mükafatına nail olmak. Dünyaya şöyle bir küçük çaplı göz attığımızda kandan, gözyaşından, zulümden ve insanların kulluk yapmadığı, Allah'a itaat etmediğinden dolayı başlarına gelen bir sürü helak ve felaketlerden bahsedebiliriz. Nerede batılılar varsa onlar Afrika'ya, Asya'ya ne zaman adım atmışlarsa orada kan ve gözyaşı, zulüm ve bir sürü problemler oluşmuş. Müslümanlar şikayet etmekten veya bu hali kabullenmekten başka bir seçenek bulamamışlar ve yer yer kendi başlarındaki yöneticilerin de Batılılarla birlikte onların dostu ve müttefiki olmanın getirdiği sıkıntıları yaşamışlar. Günümüzde de bunun en açık problemlerine şahit oluyoruz. Müslümanlar dostlarını, düşmanlarını yeterince tanımadıkları ve İslam'ı hakim kılacak yönetimlere sahip olmadıklarından kendileri de dünyevileşip bir sürü Kur'an dışı hayatı benimsediklerinden dolayı dünyada aziz olarak yaşamıyor bir sürü zilleti meskeneti zulmü sineye çekerek yaşamak durumunda kalıyorlar. Rabbim Müslümanlara zulmetmek için dünyayı bu hale koymuş değil. Esas Müslümanlar istifade etsin diye dünya nimetlerini daha çok onlar için yaratmış. Buna rağmen Müslümanlar Kur'an'ı geri plana attıklarından insani özelliklerini de kaybetmişler ve zulme direnişi kendi onurlarına sahip çıkma gibi özellikleri önemsememişler. En önemli konu olarak birbirleriyle ihtilaf, sürtüşme, kavga içerisinde mezhebi taassuplar, fikri bağnazlıklar, birbirlerine karşı düşmanca tavırlar ve dünyevileşmenin getirdiği rahata talip olmanın getirdiği zilleti maalesef yaşıyoruz. Her şeyi imtihan kabul etmemiz gerekirken ama Allah'ın zalimleri bizim elimizle cezalandırması ve zulme rıza göstermememiz icap ederken biz Allah'ı haşa kendimize hizmetçi gibi görmüş bu kadar kendimize ait görevleri yapmayarak onları da Allah'ın bizim adımıza yapmasını e, talep edecek e, bir e, kulluk görevinin dışında e, bir e, misyon üstlenmişiz. Kulluk e, namaz ve oruçtan başlar, günlük hayatın bütün alanlarını kuşatır, kapsar. Dolayısıyla Allah'a namazda ibadet ederken, nasıl bir kulluk görevini yapıyorsak, ticaretimiz de, sokakta yürüyüş, yürüyüşümüz de, evdeki hayatımızda, eğitim veya başka türlü bir faaliyetimiz de, Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde olursa, Allah'a kulluk yapmış, her anımızı ibadet bilinciyle geçirmiş oluruz. Ama bırakın biz günlük hayatı tümüyle ibadet haline geçirmeyi, namazlarımızı bile hakkıyla ibadet şuuru içerisinde huşuyu sağlayarak yerine getirememenin sıkıntısını bile duymuyoruz. Evet, ciddi manada bir boş verme, önemsememe, ahireti devreden çıkartma, dünyamızı da zalim ve tağutlara havale edip o konuda da görevimizi yapmama gibi problemlerimiz var. Müslümanım demek, Allah'a bütün kurallarıyla itaat edeceğine söz vermek, onunla bir kulluk antlaşmasına girmek demektir. Ben bütün emirlerini yerine getireceğim, yasaklarından kaçınacağım, ee, hoşlandığım ve hoşlanmadığım her meselede e, Kur'an'a tabi olacağım, Resul'e tabi olacağım demek. E, bütün bu ahitlere ve e, davaya sahip çıkma e, söz vermesine rağmen Müslümanlar maalesef kafirlerin yapmadığı nice e, veballeri, günahları icra edecek ve onlar kadar, e, kendi davaları için fedakarlık yapmayacak konuma geldik. Müslümanlar, e, birbirimize verdiğimiz zararı mümkün ki kafirler müminlere o kadar veremiyorlar. E, Suriye'de, Irak'ta e, kafirlerin yaptığı eziyetler yetmiyor. Müslümanlar birbirlerine karşı acımasızca sırf başka gruptan olduğundan, başka görüşten, başka mezhepten, başka cemaatten, başka teşkilattan olduğu için e, kafir zalimlerin yapmadığı zulümleri maalesef yapabiliyorlar. Buralarda da e, kafirlerin hakaret etmediği, suçlamadığı kadar Müslümanlar birbirlerini e, yiyip bitiriyorlar veya tekfir edecek kadar en büyük iftiraları sergileyebiliyorlar. Müminler kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametli olmaları gerekirken maalesef tam tersi oluyor. Bu halimizle e, dünyamız da berbat olacak. E, affetmezse Rabbimiz, ahiretimiz de e, e, riske girmiş olacaktır. Çözüm Kur'an'a yeniden yönelmek, e, tevhidi inancı yeniden benimsemek, hayata Allah'a kulluk bilinciyle e, yeniden e, yeryüzünde halife adayı olduğumuzu ispat edecek şekilde davranmaktır. Yani Allah'a kulluk. Başkalarına farkında olmadan mümkün ki kulluk yapıyor, veya onların önünde, e, Allah'ın yasakladığı halde eğiliyor, e, izzetimizi yok ediyor ve e, gücümüzü birbirimize karşı kullanıyoruz. E, Kur'an'ı e, diğer kitaplar, okuduğumuz kitaplar kadar bile e, öne çıkartmıyor. Televizyon seyrettiğimiz kadar Kur'an sayfalarına göz atmıyor. Kur'an'ı okuyanlarımız da manasıyla, e, hayata geçirme gayretiyle, Allah'ın emirlerini öğrenip, tatbik etme niyetiyle Kur'an'a yönelmiyoruz e, ve bu halimizle e, kendimizden şikayet edecek yerine e, suçu başkalarına atmaya e, ve e, sadece e, kurtuluşumuzu başkalarından beklemeye kalkıyoruz. Evet. Sevgili kardeşler, Kur'an bizim kitabımız. Bütün manevi problemlerimiz içinde, huzurumuz içinde, ekonomi içinde, hukuk içinde, sosyal ve siyasal problemlerimiz içinde çözümü orada bulmak durumundayız. Allah ne haliniz varsa görün. Ben size akıl fikir verdim. Ona göre yaşayın dememiş. Merhametiyle peygamberler göndermiş. Lütfuyla kitaplar indirmiş ve bizim nasıl yaşarsak dünyamızın da ahiretimizin de güzelleşeceğini bildirmek için bize ikram ve ihsanda bulunmuş. Bizse maalesef bize uzatılan e, o e, kitabı, bize uzatılan o merhamet elini e, yok saymışız ve her şeyi kendi aklımızla çözeceğimiz e, veya kafirleri taklit ederek problemleri halledeceğimiz gibi bir anlayışa gelmişiz. Allah'ın uyarılarını dikkate almıyor. Dini Allah'tan öğrenmeye, birinci kaynaktan, takip etmeye gayret etmiyoruz. El kitabı olarak Kur'an'ı e, bireysel olarak, ailevi olarak okumaya gayret etmiyoruz. Evlerimizi birer Kur'an mektebi haline getirmek zorundayız. E, Allah'a kulluk yapmak açısından işimizde, sokağımızda e, herhangi bir davranışımızda Allah bana niye emrediyor? Peygamber Bugün yaşasaydı nasıl yaşardı? Bu yaptığımı peygamberimiz nasıl yapardı? Kur'an benden ne tür görevler bekliyor diye sorular sormuş olsak gerisi kendiliğinden gelecektir. Nedense Müslüman olduğumuz bunu ikrar ettiğimiz halde Allah'ı razı etmeyi çok geri planlara atıyoruz. Sanki cennetten daha önemli hususlar var gibi başka şeyleri öne çıkartıyoruz. Hapisten korktuğumuz kadar cehennemden korkmuyor gibiyiz. Aç kalmaktan, depremden korktuğumuz kadar Allah'ın azabı bizi titretmiyor, dehşete düşürmüyor. Ağlamayı unuttuk. Gönül dünyamız bizi günahlarımıza tevbe etmek ve pişmanlığımızı yaşlarımızla ispat etmek yerine kahkaha atacağımız, neşeleneceğimiz arayışlar içindeyiz. Yani çok gülüyor ama az ağlıyoruz da diyemeyeceğim. Hemen hiç Allah için ağlayamıyoruz bile. Manevi dünyamızı çokça ihmal ettiğimizi herhalde hep itiraf ederiz. Yani İç dünyamız, gönlümüz, kalbimiz, Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla coşmuyor veya bizi coşturmuyor. Gece uykusunu terk edip kaç kişimiz içimizde teheccüdlere kalkıyoruz. Kendi günahımız ve ümmetin günahı için tevbe etmeye, Allah'tan af dilemeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın okullarında başarılı olmasını istediğimiz kadar, dünya imtihanlarında başarılı olmasını kimimiz ne kadar değerlendiriyor ve o yolda çocuklarımızı birer Allah'ın emaneti olarak değerlendirip, bir İslam askeri, bir İslam alemi, bir takva sahibi, bir mücahit olarak ne kadar yetiştirme gayretimiz var yaptığımız yarışlar Hayırda olan yarışlar mı yoksa başka türlü yarışlar mı ve ölüp gideceğiz uzun dediğimiz bir hayat çok çabuk gelip geçi veriyor ve ondan sonrası ondan sonrası pişmanlığın fayda etmediği bir zaman dilimi planlarımız hesaplarımız hep dünyaya yönelik öteki dünyada geçmeyecek Paralar biriktiriyoruz. Kalp paralar. Orada geçecek salih amelleri bugünden gönderme gayretimiz çok zayıf. Yani ne yapmak zorundayız? Yeniden bir silkinmek, e, nereye doğru gidiyoruz diye kendi kendimize sormak ve gidişatımız çok doğru, çok güzel değilse e, yeniden istikametimizi e, e, peygamberlerin gösterdiği hedefe doğru, sırat-ı müstakime doğru yöneltmek zorundayız. E, salih insanlarla, e, hayırlı insanlarla arkadaşlık, dostluk yapıp, İslam düşmanlarına zerre kadar sevgi beslememek, zalimleri ve tağutları gönlümüzden silmek zorundayız. Allah'ı hayatın merkezine koyup, onunla irtibatımızı güçlendirmek, kitabım dediğimiz kitabı en önemsediğimiz ve hemen her konuda ilahi buyrukları aklımıza getireceğimiz bir el kitabı, bir hayat kitabı olarak yeniden benimsememiz ve hayatımıza aksettirmemiz gerekiyor. Kurtuluşun yolu belli. Ve o yüzden de arayış içinde olmak yerine Allah'ın bizim için gönderdiği reçeteleri rehberi öne çıkartmak Allah'a tam manasıyla teslim olmak kulluğumuzu hayatımızın her anına yansıtmamız icap ediyor. Evet biz hayata seçim için geçim için gelmiş değiliz. Allah'a kulluk için geldik ve çok kısa bir zaman içerisinde bu hayat imtihanımız bitecek. Dönüşü olmayan bir yolculuğa çıktığımızı fark edeceğiz. Rabbim hepimize İslami bir bilinç, şuur versin. Ahlakımızı güzelleştirmek, inancımızı tümüyle Kur'anileştirmek, kitabımızı tümüyle hayatımıza yansıtmak, Gayreti bilinci dava özelliği lütfetsin inşallah. Ela inne ahsen el kelam ve eble an nizam. Kelamullahül Melikül Azizül Allah. Kemakalallahü Tebarek ve Teala fil kelam. Ve iza kur el Kur'an festemi ola ve anstit ola aleküm turhamun. Azzubillahi min ash-shaytanir raje. Bismillahi r-Rahmanir Rahim. Inna din aindallahi